rızların izinde hazırlayan mutlu doğan seslendiren Mustafa Aygün Ümmü Hakim binti Haris radiyallahu anha Türkiye'den Yemen'e uzanan yol bitmek bilmiyordu. Uçsuz bucaksız çölün sıcağı kavuruyordu her yanı. Harimiler, vahşi hayvanlarsa cabası. Bir kadın ve bir köle her şeyi göze almış yol alıyorlardı. Sıcağa, korkuya, yorgunluğa rağmen ümitle gidiyorlardı. Bir ümidin peşinde Çölün tüm zorluklarını göze almış Gidiyorlardı Zaman geçtikçe Ümitleri de sönüyordu Ya yetişemezse Ya bulamazsa Ya konuşamazsa onunla Asıl perişanlık Asıl zilleti O zaman yaşayacaktı O Kör bir inat uğruna kendisine ateşe atacaktı Gururu inadı. Öfke ve kini, gözünü ve kalbini örtmüştü. Atalarının inançlarını sorgulamadan kabul etmek, onu felaketlerin eşiğine getirmişti. Kavmine duyduğu aşırı bağlılık ve sevgi, şimdi onu kavminden, yurdundan, sevdiklerinden ayırıyordu. Yazık ona ve onun gibilere kıyamete kadar tüm insanlara yol gösterecek olan son peygamber, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendi kavimleri içerisinden çıkmıştı. Hem de kavimlerinin en doğru, en hayırlısı ve en temiz ahlaklısı gelmişti onlara. Ama inanmamışlardı ona. Yalanlamış, hakaret etmiş, zulmetmiş ve en nihayet yurdundan çıkarmışlardı. Mekke onu yurdundan çıkartırken Medine ona kucak açmıştı. Daveti Mekke'nin ve Medine'nin sınırlarını çoktan aşıp tüm Arap Yarımadası'nda yankılanıyordu. Şimdi muzaffer bir komutan olarak çıkarıldıkları yurtlarına geri gelmişlerdi. Artık bu topraklarda yaşamanın onun için zilletten başka bir anlamı yoktu. Omuz omuza mücadele verdikleri arkadaşları birer ikişer Müslüman saflarına katılıyordu. O günlerde en yakınlarından Halit bin Velid İslam'ın hakikatini görmüş ve ona şöyle demişti. Biz Mekkeliler birbirimize karşı azı dişleri gibiydik. Ancak şimdi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Arap ve Arap olmayan milletlerin başına geçti. Eğer ona tabi olsaydık onun şerefi bizim şerefimiz olurdu. İkrimi'nin kan beynine sıçramış Halid'in yakında Müslüman olacağını anlamıştı. Neler oluyordu? Şimdiye kadar mücadele ettikleri, savaştıkları, uğruna yakınlarını kaybettikleri insana nasıl olur da tabi olabilirlerdi? Kendi durumunun vahametinin farkında olmadan, öfkeden deliye dönmüş halde şöyle dedi. Vallahi benden başka herkes Müslüman olsa yine de Müslüman olmam. İkrime, İslam orduları Mekke'ye girdiğinde hala mukavemet ediyordu. Ama nafileydi çabaları. Sayıları çok fazla olmayan müşrikler daha fazla direnemeden her biri bir tarafa kaçışmıştı. İkrime bin Ebu Cehil, Müslümanlara yaptıklarından sonra bu topraklarda daha fazla barınamayacağını düşündü ve Arap topraklarını terk ederek Yemen'e doğru yola çıktı. Karısı Ümmü Hakim, onun Mekke'den bu şekilde kaçıp gitmesine kahroluyordu. Onu bir an önce bulmak ve Mekke'ye geri getirmek üzere kölesiyle zorlu bir yolculuğa çıktı. Bir taraftan çölün kavurucu sıcağında ilerlerken diğer taraftan onun hidayete ermesi için dua ediyordu. Bir zamanlar onun da gönlü, aklı kapalıydı hakikate. Nasıl olmasın? Bütün akrabaları, çevresi, İslam'ın en amansız düşmanları arasındaydı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve İslam hakkında ta küçüklüğünden itibaren hep olumsuz sözler duyardı. Müslümanlar en büyük düşmanlara ilan edilmişti. Topkekün bir savaşa başladı kavmi. Genç kızlık çağına gelince İslam'ın en büyük düşmanı Ebu Cehil'in oğlu İkrime bin Ebu Cehil ile evlendi. Bedir Savaşı'nda Ebu Cehil ve yakın akrabalarından bazıları öldürülünce düşmanlıkları daha fazla arttı. Bütün akrabaları intikam almak için yemin ettiler. Artık Müslümanlardan İntikam almaktan başka bir şey düşünemez olmuşlardı. Ümmü Hakim, diğer müşrik kadınlarla beraber Uhud Savaşı'na katıldı. Ardından Hendek. Ancak hala Müslümanlara karşı kinler, intikam duyguları tükenmemişti. Hudeybiye anlaşmasından sonra pek çok Mekkeli, Müslüman olmalarına rağmen onların gönülleri hala İslam'a kapalıydı. İnsanların İslam'a girmeleriyle üzülüyor, kahroluyorlardı. Nihayet İslam orduları Mekke'ye girmişlerdi. Kocası ikrime başına geleceklerden korktuğu için kaçıp gitmişti. Ümmü Hakim yalnız kalınca İslam'ın hakikatiyle yüzleşti. Zira Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam, Kendisine türlü düşmanlıkları yapan Mekke halkını cezalandırma kudretine sahipken hepsini affetmiş ve ''Gidiniz, serbestsiniz.'' buyurmuştu. Allah Resulü böyle buyurarak düşmanlarına dahi merhamet etmişti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu yüce hoşgörüsü Ümmü Hakimi derinden etkiledi. Kalbi İslam'ın hakikatini görebilecek noktaya gelmişti. Etrafında onun aklını çelecek kimse de kalmamıştı. Tüm düşmanlığını, kinini bir tarafa bıraktı ve Allah Resulü'nün insanları davet ettiğini anlamaya, öğrenmeye çalıştı. Öğrendikçe karşı çıktıkları inancın yüceliğini anlıyordu. Gözlerini, kulaklarını, kalplerini kapattıkları hakikat şimdi önünde tüm açıklığıyla duruyordu. Ümmü hakimde de ona tabi oldu ve Peygamber Efendimizin yanına giderek kelime-i şehadet getirdi ve ona biat etti. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem O'nunla birlikte biat için gelenlerden Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmamak, zina etmemek, çocuklarını öldürmemek, iyilik emredildiği zaman karşı gelip isyan etmemek, çalmamak, iftira etmemek üzere biat aldı. Ümmü Hakim, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme, ''Vallahi iftira atmak çok çirkin bir şeydir.'' Sen bizlere sadece doğru şeyleri ve güzel ahlakı emrediyorsun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, iyilik konusunda bana karşı gelmeyin buyurdular. Ümmü Hakim, Vallahi buraya iyilik konusunda sana karşı gelmek için toplanmadık dedi. Ve Peygamber Efendimiz onların biatını kabul etti. Ümmü Hakim, Yol boyunca bunları düşünüyordu. Sadece çölün bunaltıcı sıcağı değildi onu yakan. Kocası ikrimenin küfür ve şirkin karanlığında kalması ihtimali de onun içini yakıp kavuruyordu. Rabbine onu bulmak için yalvarıyor, dua ediyordu. Üstelik Allah Resulü onun hakkında koyduğu ölüm kararını kaldırmış ve Ümmü Hakim radiyallahu anhanın recasını kırmayarak eman da vermişti. Şimdi onu bulmak ve Mekke'ye götürmek için yollara çıkmıştı. Nice sıkıntılardan sonra Ümmü Hakim Tilmane sahillerine geldi. Yemen'e gidecek gemiyi sahilde bekleyen kocasını bulmanın heyecanıyla seslendi ona. Ey amcaoğlu! Sana Allah Resulünden eman getirdim. Eğer onu kabul etmez ve Müslüman olmazsan aramızdaki bağ kopar. Ancak İkrime, duyduklarından karısının Müslüman olduğunu anladı ve onun sözlerini duymazlıktan geldi. Aceleyle kendisini bekleyen gemiye bindi. Buralara kadar gelen Ümmü Hakim'in onun peşini bırakmaya niyeti yoktu. O da arkasından gemiye bindi. Ümmü Hakim radiyallahu anh'a ısrarla ona hakikatleri anlatmaya çalışıyordu. Ancak İkrime, Hiddetinden onun sözlerini anlamıyordu bile. İkrimi'nin hala kızgınlığı geçmemiş, ilahları Lat ve Uzza adına yeminler ediyor, kendi kendine söyleniyordu. Gemi hareket etmek üzereydi. Geminin kaptanı Hristiyan'dı. İkrimi'nin Allah adına değil de putlar üzerine yemin etmesinden rahatsız oldu. O anda İkrim'e de şok etkisi yapan ve onu kendisine getiren sözleri söyledi. Şirki bırak, tek olan Allah'a yönel. Bunun için ne yapmam ya da ne demem lazım, dedi İkrim'e. Kaptan, Allah'tan başka ilah yoktur. İkrim'e, yıllardır bunu söylememek için savaştım. Şimdi de bunun için kaçıyorum. Dedi. İkrime bin Ebu Cehil, kaptanın sözlerinin tesirindeydi. Bu durumu fırsat bilen Ümmü Hakim radiyallahu anha, hemen söze karıştı. ''Ey amcaoğlu, ben sana insanların akrabalık bağlarına en fazla riayet eden, insanların en iyisi ve en hayırlısının yanından geliyorum.'' ''Ey amcaoğlu, kendini helak etme.'' dedi ve İkrime'ye iyice yaklaşarak Senin için Allah Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den eman aldım dedi. İkrime gerçekten böyle bir şey yaptın mı dedi. Ümmü Hakim radiyallahu anha Evet. Allah Resulü ile konuştum. Sana eman verdi diye müjdeyi verdi. İkrime'nin öfkesi geçmiş, Allah bullak olmuştu. Böyle bir yücelik, böyle bir af, böyle bir merhamet olabilir miydi? Canına kast edenleri bir insan affedebilir miydi? Ama duydukları doğruydu, zira onun yalan söylediğine kimse şahit olmamıştı. Eğer yeryüzünde güvenilecek bir insan varsa o da Muhammedül Emindi. Şimdi onun affına sırmaktan başka yolu yoktu. Gemiden indi. Ümmü Hakim radiyallahu anhayla Mekke'ye doğru yola çıktılar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de etrafında ashabıyla hal ediyorlar. Mekke nihayet sulhe kavuşmuş, İslam'a teslim olmuş, emin belde olmuştu. Mekke'de bahar rüzgarları esiyordu. Efendimiz ve ashabı, barışın ve esenliğin şehrinde huzuru diyorlardı. Efendimiz, Mekke'ye yaklaşmakta olan yolcuların haberini verdi onlara. İkrime bin Ebu Cehil, mümin ve muhacir olarak buraya geliyor. Sakın ona babası hakkında kötü sözler söylemeyin. Ölü hakkında söylenen kötü sözler yaşayanları rahatsız eder. Ölüye ise ulaşmaz buyurdular. Mekke yolcuları daha şehre varmadan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müjdeyi vermişti. Üstelik Ebu Cehil gibi İslam'ın en azılı düşmanı hakkında oğlu hatırına kötü söz söylemeyi yasaklayarak İkreme olanlardan habersiz, yol boyunca kendi içerisinde bir hesaplaşmaya girdi. Geçmişi, yaptıklarını ve bugün geldiği noktayı düşündü. Şimdi her şey daha net görünüyordu. Muhammed aleyhisselam gibi kavminin en doğru ve en hayırlı kişisine nasıl da acımasız davranmışlardı. Onu anlamaya çalışmamış, sözlerini dinlememişlerdi. Söylediklerinde hayırdan ve iyilikten başka bir şey yoktu. Bugüne kadar bu hakikatleri neden görmemişlerdi? Ümmü Hakim radiyallahu anha ona İslam'ı anlattıkça kalbi İslam'a daha bir ısınıyor, adım adım hidayete yürüyordu. Mekke'ye varmışlardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i görmeyi hiç bu kadar arzulamamıştı. Neler oluyordu? Bu heyecan neydi, niyeydi? Evet, işte Allah Resulü'nün huzurundaydı. Onu ayakta karşıladı ve selamladı Efendimiz. İkrime sordu: Ya Muhammed, karım bana eman verdiğini söylüyor. Allah Resulü, zevcen doğru söylüyor. Emniyettesin, buyurdu. Ya Resulallah, ''Önceki yaptıklarıma pişman oldum. Bana İslamiyet'i talim et.'' dedi İkrime. Allah Resulü, ''Bir olan Allah'a imana ve ona hiçbir şeyi şirk koşmamaya davet ediyorum.'' buyurarak ona İslam'ı anlattı. İkrime bunun üzerine, ''Vallahi sen bizleri sadece hakikate, iyiye, doğruya, güzele çağırıyorsun.'' Vallahi bu davete başlamadan önce de sen bizim en doğru sözlümüz ve en iyimizdin dedi. Ve kelime-i şahadet getirdi. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Ya Rasulallah bana söyleyeceğim en güzel sözü öğret dedi ikrime. Allah Resulü Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulühdür buyurdu. Şimdi benden bir şey iste. Eğer bu başkalarına verilmişse sana da verilecektir buyurdu Allah Resulü. İkrime senden yalnızca sana karşı gösterdiğim düşmanlıklarım, sana karşı yaptığım kötülüklerim, sözlerim ve mücadelemin affı için dua etmeni istiyorum dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım senden O'nun bana karşı gösterdiği düşmanlıklarını, yaptıklarını, söylediklerini, mücadelesini affetmeni istiyorum buyurdu. Razı oldum ya Resulallah. Bundan böyle ömrümü, İnsanları Allah'ın yolundan alıkoyduğum işleri telafi etmek, onları İslam'a davet etmek için geçireceğim. Canımı geçmişte yaptığım savaşlar yerine İslam için savaşmaya adayacağım. Bundan böyle şehit oluncaya kadar cihad etme gayreti içinde olacağım. Ümmü Hakim radiyallahu anha, İslam'la geç şereflenmişti. Ancak, imanın insanları kurtuluşa götüren tek hakikat olduğunu anladı. Ve onu anladığı anda küfrün ve şirkin karanlığına batmış olan kocası İkrime'yi de kurtardı. İkisi hayatlarını İslam'a adadılar. İkrime radıyallahu an, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme verdiği sözü tuttu ve şehit oluncaya kadar at sırtında Yıldırım gibi savaştan savaşa koştu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yıldızları arasına adını yazdırdı. Salatu selam, alemlerin efendisi, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, onun aziz ve pak ailesine ve her biri gökteki birer yıldızdır buyurduğu aziz sahabe-i kiramın üzerine olsun.